Ne yapalım bugün? İsterseniz bugün soru-cevap yapalım. Kendinize güveniyorsanız. Ahmet. Evet. Efendim? Bak yine ben istiyormuşum gibi. Ya bizden okuyor zaten. Yani. İşte şimdi de siz bildiğiniz okuyun. Evet. Gökhan Maksar şimdi soru sorma Ben bir iki tane sordum zaten. <gülüyor> ne sordun? Nur'un duasını sorduk. Ha. Daha önemli. Olanları öne alın. İtikadi, tevhidi boyuttaki soruları ön alın. Şöyle biraz sizi yoklayayım. İsterseniz ben soruyorum. Ha? Evet, bismillah. Kim başlıyor ya? Ahmet, sen başlıyorsun? Sesli, erken... Dua, dua ederken, e, canlı yani yaşayan insanlara vesile edinilebilir mi? Veyahut da veş, meşru vesile nasıl olmaz gerekir? Hayret. neden hayret dediğimi diyeceğim. Şimdi vesileyi biz meşru gayr meşru diye ikiye Yani hakkında Allah ve Resulünden gelmiş meselelerde bir tevessül vasıta ise onu meşru kabul ederiz. Ama hakkında meşru hiçbir vesile zikredilmemiş ise onu bir şöyle kenara koy, bizzat kendisi hakkındaki menfi hükümlerin icraatını uygularız. Yani onun hakkındaki verilen ne neyse, biz onu uygularız. Şimdi e, zat ile tevessül, kubba yüzü suyulmetine gibi sözlerle tevessül, e, bizde gayrı meşru olarak zikredilen tevessül babundandır. Ömer radıyallahu anhu'nun zamanındaki bir yağmur duasında Bukhari'de, Müslüm'de zikredildiği üzere Ömer diyor ki biz Allah Resulü hayattayken onunla tevessül ediyorduk. Şimdi ise Resulün amcasıyla tevessül ediyoruz diyor. Bu hadis-i şerif genel ifadesinin sarahatinden açıklığında şunu net bir şekilde ifade ediyor. Eğer zat ile tevessül meşru olsaydı herhalde bu önceliklik Allah Resulüne verilirdi. Yine zat ile tevessül meşru olsaydı öldükten sonra da Allah Resulü ile tevessül edilirdi. Demek ki zat ile hayatta ve ölü Katiyetle bu şekilde bir tevesül yoktur. Allah Resulü ile nasıl tevesül olmuştur hayattayken? Ee, bir kıtlıkta, kuraklıkta geliyor birisi. Ey Allah'ın Resulü mallarımız, yani hayvanlarımız selak oldu, bağ ve bahçelerimiz telef oldu. Allah'a yalvar, dua et, bize yağmur versin, Diyor. Allah Resulü, bildiğimiz gibi yağmur duası, herkesin olduğu bir ortamda Cuma günü ellerini kaldırıp Allah'a yalvarıyor ve yağmur istiyor. Allah ile tevessül bu idi. Ömer radıyallahu anhunun sözü de, şimdi Resulün amcasıyla tevessül ediyoruz Rabbim deyince gelen nakiller de gösteriyor ki Abbas'tan dua isteyerek bunu yapıyoruz. Deyse onun zatını yüzü suyurmeti gibi sözlerle aracı edilerek değil edinerek değil. Bunun dışında bildirilenin dışında zat ile ona güvenerek bir tevessülün meşru olmadığı Allah Resulü halası ümmehaniye kızı Fatıma'ya gelen hadis şerifte ey hala ve kızım kızın ateşten satın almağa bakın yarın benim dahi size faydam olmaz diyor. Yani bunlar gösteriyor ki zat ile ve yüzü su cah bu gibi şeylerle tevessül katiyetle caiz değildir. Ama kişinin duasıyla onu vasıta vesile edilme caiz olan zümredendir. Ha, ayrıca bu mevzudaki gelen ee, rivayetlerin, yani kişinin zatıyla falan tevessül edilir niteliğinde zikredilenlerin e, hepsi zayıf nakiller. Bunu arkadaşlardan birisi toplamış. Hadmül Münara adı altında. Ee, hayret dediğim sebeplerinden birisi de onların hepsini tercüme etmeyi düşündüm şu an. Tek tek işlerken baktılarım. Zat ile, yus Hürmeti gibi sözlerle katiyette tevessül yok. Evet. Ölüyle hiç yok. Çünkü ölüyle caiz olsaydı Allah Resulü ile yine tevessül ederdi değil mi? Hı. Hayattakiyle zatıyla tevessül yok. Onun doğasıyla tevessül vardır. Böyle mümkünler. Çünkü Mekkelilerin Lat, Uza, Menat, bunları şefaatçi, aracı, vesile edinmelerine baktığınızda, tenkit noktasından hareketle ve bunlarla tevessül, zatıyla, o ölülerle olmuştur. Ve zatla tevessül ettikleri için bu şirk hükmündedir. Ve hatiyetle Allah'tan başka ilah edinme, Allah'tan başka ilah edindikleri şeylere ibadet etme niteliğinde yani burada neden Allah'tan gayri ilahları dindiniz onlara ibadet ediyorsunuz diye idi bir ifade gelince Mane abuduhum illa li yakurbuna ila Allahu biz onla onları Allah'a bizi daha çok yaklaştırsınlar diye yani onlara ibadet ediyoruz sözü o ibadet hangi fiile verilen bir isimdir aracı şefaatçi deniyoruz. Yani bize daha çok Allah'a yaklaştırsınlar diye aracılar ediliyoruz şefaatçiler. Allah da Zümer'de buyurduğu gibi, siz yerde ve gökte Allah'ın bilmediği şeyleri mi ona öğretiyorsunuz? Yani ben size böyle bir vesile edinmeyi, tevessülü, aracıyı meşgul kılmadım. Evet, başka anlaşılmayan bir şey var mı burada? Şimdi toplu dua derken tabii ki var genel. Efendim? Günümüzdeki o ifadeyi de kullanma toplu dua var. Var ama bazı ibadetlerin akabindeki yaptığımızı bu toplu duanın varlığını kullanarak namazın akabinde Allah Resulünün topluca yaptığı bir dua yoktur. Ama herkesin ferden, namazın akabinde tespihatını, zikrini yapıp, çekip gittiği vardır. Eğer bununla karıştırmamak gerekir. Topluca dua vardır. Birisi edip etrafındakilerin yağmur duası topluca bir duadır. Konut duası topluca yapılan bir duadır. Bunlar vardır ama, diyelim ki yemeğin akabindeki duaya gelince, herkes ferden duasını yapar, çeker gider. Öğretilen de budur yani. Cenazeler ah. üzerine Efendim? Cenazeler üzerine dua yapılıyor mesela. Şimdi tabi. Es salatu alel cenazeti bu salat kelimesi dua anlamında cenazeye duadır. Bu topluca beraberce yapılan dualardandır ama sesli olmayan bir duadır. Bu ise Fatiha ile ondan sonra salavat getirerek akabinde de meyyide dua ederek eda edilen bir ibadet şeklidir. Eğer tevhid ehli bir cenazeye 40 tane tevhid ehli bu denli duasında hazır bulunursa Allah onların şefaatlerini kabul eder diyor Müslüm'deki hadis-i şerifte. Evet. Topluca duaya getirdikleri sebeplerden işte birimizinkini kabul etmezse öbürümüzün birininkini kabul eder gibi ifadeler bir bid'at işlemeye cevaz vermez. Allah Resulü yapmadıysa yapmamak daha hayırlıdır onu. Evet. Bazılarının topluca zikiri Allah lafızlarının telefuzu şeklinde kullanıyorlar ama hadis şeriflere bakarsanız, Kur'an'da sahabeden zikredilen topluca yani Allah Resulü'nden topluca zikirlerden maksat, Kur'an'ın müzakere niteliğindedir. Veyahut Kur'an'dan, sünnetten herhangi bir şeyin müzakeresini niteliğindedir. Güzel. Başka soru? Eee... Mekke'de, Medine'de yapılan duvarlar Bizim de duamızı kabul etti. Şimdi böyle bir ifade yok. Sen dua edeceksin, kendi duanla ona iltica edeceksin. Bir Müslüman'dan da dua isteyebilirsin. Çünkü Müslümanın, Müslümanın kıyabından yapmış olduğu dua müstecaptır. Yani kabul edilir. Bunu da izah ederken neden bir Müslümanın bir başka Müslümanın kıyabındaki yaptığı dua müstecaptır denildiğinde kendisi için, de genel anlamda müstecap ama bir insan kendisi için temiz bir ağız değildir. Temiz bir kalbe de sahip olamaz kendisi için. Çünkü duanın kabulüne mani sebeplerden birisi isyan ve haramda vuku bulmadır. Hatta da geçen bir olay için Dua bahsinde zikretmiştik. Ee, çok uzaklardan gelmiş, üstü, başı toz toprak içerisinde. Ee, elbisesi yırtık, ayakkabıları yırtık gibi ifade. Ellerini kaldırmış, yalvarıyor. Bunun duası nasıl kabul edilsin? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram diyor. Herkes kendisi için temiz bir ağız, temiz bir kalbe sahip olmayabiliyor. Ama bir Müslüman başka bir kardet için temiz bir ağırdır. Çünkü onun adına günah işlemediği için. Heh. Böyle olabilir, isteyebilirsin ama şunun buyunu yüzü hürmetine bu gitmez. Bu olmayan bir şeydir. İnsanlar e, bu gibi hareketlerle kendi isteğinin, yalvarmasının, yakarmasının geçersiz olduğuna hükmettiği için devamlı bu gibi arayışlarda bulunuyor. Bir türbenin başına birisinin yanına giderek, ona aracı edinerek ama ondan dua talep edebilirsiniz. Bu ise senin dua etmeni, ihmal etmeyi gerektirmiyor. Evet, başka? Hocam bu özellikle tarihi camilerde kıblesinde kabir olmayan cami yok gibi. Yani kıble tarafında kabir bulunan camilerde namaz kılmak in yani, kabrin olduğu yerlerde namaz kılma yasaklanmıştır. Yasaklanmıştır. Çok çok eski olduğu düşünülen ister bizden önceki ümmetlerden kalıp oraya cami yapılan yerler olsun fark etme. Ee, geçmiş ümmetlerde onların kabirlerinin üstüne bir mescit bina etme adeti vardı. Çünkü Allah Resulü Buhari Müslim ve Şerif'te Lan Allahu alel yehud ve ensara ittahadu qubur Allah Yahudu ve risyanlara lanet eder. Onlar nebilerin, ölen nebilerinin kabirlerini mescit ediniyorlardı diyor. Bizde ise kabirin olduğu yerde, kabristanda namaz kılma yasaklanmıştır. Hüküm bu. Tabii ki geçmiş ümmetlerden bize bulaşan diyelim, ilk bulaşandan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin yani vefatından sonra evi olan Ayşe Validemizin odasına defnedilince ki nebiler vefat ettikleri yerde defnedilirler hadisine uyarak bunu yapıyorlar. Mescidin sol tarafında yani kıblenin solundaydı. E, Mervan tarafından bu içeri alındı. Mescidin içine alındı baya bir sorun yaşandı. Çünkü Allah Resulü'nün ikazı, yani Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin derken, siz onlara benzeyeceksiniz derken, bunu da onlara benzeme niteliğinde bir cüz olarak kalıyoruz. Ama meselenin sorunlu oluşunu bilince mesela 70 8'lere kadar 78'e kadar Allah Resulü'nün kabrinden taraf genişletilmiyordu. Sadece babu Nisa dedikleri yani kadınla, kadın kapısına açılan bir yer vardı. Bilenler mescidin karşısına, kabirin karşısına dek gelir şekilde namaz kılmıyorlardı, sakınmıyordu. Ve bu sefer 80'den sonra tevsi yani genişletme inşaatı başlayınca arkadaki kadınlar pazarını hepsini yıktılar, bakkaya doğru genişlettiler. Burada tabi bunu da birileri görünce yapılıyor havasıyla her yerde buna adet edilme başladılar. Bizde ise, ya önce kabir oluyor, sonra mescit inşa ediyorlar. mescit inşa ediliyor, sonra da o mescidi yapan sebep olanlar, o caminin etrafında defnediliyor. Şimdi orası mescitse ise, katiyetle cenaze defnedilmemesi gerekir. Kabristan ise, katiyetle oraya da mescit inşa edilmemesi gerekir. Bu meyanda maalesef, Eskiden dergah olup sonradan mescide çevrilmiş. Burada bir Yahya Efendi dergahı var Beşiktaş'ta. Bizzat mescidin içinde olan bir de Üsküdar'da bir camide var. Bizzat mescidin içinde kabir. Bunların dışında mescidin sağında solunda kıbre tarafında maalesef ekseriyetle. Mescidin dışında olup mescid sayılmayınca önüne dek gelmesin. Hele mescidle duvarı dip dibe olması rahatsız edici bir konum. Yani buna mescidin içinde değildir diyerek bir şartla yaklaşsak ama rahatsız edicidir. Her halükarda mescidin içinde değilse büyük bir sorun değil. Böyle bakıyoruz. Hatta namaza durduğunuzda yazın bile pencereler açıkken kıbleye baktığınızda kabri doğru görüyorsunuz. Sanki kendiniz ona durmuş gibi. Ama şu da bir gerçek ki buradan Kabe'ye kadar durduğumuz yerde önümüzde birçok kabir vardır. Ama bu daha çok rahatsız edici. Bence ibadetlerimizi bizi hiç hiç rahatsız etmeyecek yerlerde eda etme kalkmamız hayırlısız. En hayırlı olanıdır. Ama bunlar nefsi bir sorun. Biz mescidin etrafında katiyetle kabir olmasını istemeyiz. Orası kabristansa cami yapılmaz, camimizde kabir yapılmaz. Ama yeni camilerde bunu yapmıyorlar artık. Öncelikle kalınabilir mi? Hı? Kalınabilir mi? E, gittiniz Süleyman'ın esasür içinde geziyorsanız hiçbir tane cami yok ki önünde kırmı olmasın mı? Eski camilerin hepsinde var. E, özellikle o, Mağmur Paşa bölgesi falan. Şimdi dediğim sohbetin başından beri anladıysam, e, kabristanda kabirin olduğu yerde namaz kılmak yasak. Şimdi orada kalabilir miyiz? Hı. Mescidin içinde daha tehlikeli. Ki Mescid-i Nebi de bu konumda. Ee, İstanbul'da ise iki cami var. Ee, mesela Şam'a gidenler bilir. Mescid-i Mevviye'nin içinde kabir var. Karaköy'de de var. Yerebatan cami. Orada da mı var? A, orası da dergah. Eskiden dergah da doğru. Var, orası, Yahya Efendi. Efe Şomdadan işte mescid olmalı. Aynı Yahya Efendi dergaha giren. Bu bir sorun. Bunu anladım baştan beri, kılıp kılınmayacağını dedik. Tamam sorun olur. Ha. İçinde olması daha büyük sorun. E kadar kılınmış bir hocam. Bak şimdi burada da mescid var mı desem başlar da mı benim hocam? Şimdi herhalde sözlerimi anlamadım. Mescidin içinde olması daha büyük sorun. Kılmamak gerekir ki az var. Duvarlarının dışında olması rahatsız derecedir. Eee mecbur kalındığında Ne yapacaksın? Ama kılmamak hayırlıdır, ibadetlerimizi daha böyle bizi rahatsız etmeyecek mescidlerde yapmanız en hayırlı olanı. Şey Cevabın olur. hepsi bunun içinde vardı. Süleymaniye'de kılınmaz deyince oraya has bir şey çıkmıyor ki eski camilerin hepsinin etrafında var. Ya, değil mi? De Şöyle bir soru sorayım, belki aynı benziyor. Mesela yurt dışında bir cami var. Mesela bizim kardeşlerden daha önce öyle bir şey söyledi. Yurt dışında derken Bulgaristan, Yugoslavya, eskiden bizim olduğumuz yerlerde de ona yurt dışında deme. Yurt dışında dedim ben Almanya yani. Anlıyorum ki Almanya'da <gülüyor> kabir içinde yok. Yani caminin orada kabiristler. Makedonya'da mesela şimdi bir cami vardı eski imamlara işte gömüyorlar kıbirlerin karşı. Bir ara kılmıyorlar da fitne olmasın diye öyle bir şey çıktı. Yani takınca yok yani öyle kılanabilir. Yok bunun cevazına da gitmek gerekmez. Ama mescidin dışında olması, içinde olmasından çok çok hayırlıdır. Evet. Ama maalesef yani kabiri önce cenaze defnetmişler, arkasından oraya mescit yapmışlar. İlk Eyüp, yani Eyüp camisini yaptıkları gibi. Burada sizin tavır takınmanız gerek. Ben kalınır demedim. Mecbur kaldığınız ifadesini kullandım, caminin dışındayız, ha? Ve içinde olandan <gülüyor> intina etmeniz gerekir. Fakat yaşlı. Bu mecbur hocam, bu şeye de geçerli mi bu fitne meselesi? olmaması için? Mesela şimdi orada ayrımcılık Bana müşahhas bir yer demelisin, ben orayı bilmeliyim ki he. burada fitneye sebep olur diye. bizim orada makinaya iki tane cami vardı. Şimdi evet. normalde bizim kardeşlerimiz başka camiye gidiyordular, sonra ya dediler, işte ayrımcılık olmasın işte. Bu ayrımcılık olmaz, daha böyle huzur bulacağın bir cami varsa, kıl orada tasa değil. Hocam peki, cenaze namazında böyle karşımızda namaz kuracağım. Aferin sana diyarbakırlı. <gülüyor> Çocuklar, soru sorun dediysem rastgele soru sormayın. O cenaze namazı ki kılınmış. Bundan hiç alakası yok. Önümüz olması gerekiyor mu hocam? Cenaze öyle konur, namaz öyle kılınır. Ula Diyarbakırlığa, yakaladın beni. O cenaze? cenaze. Yani, elhamdülillah gelecekte görünen o ki, yani, cenaze defnetmezler artık camilerin etrafına. Eski camiler bizi rahatsız ediyor. E ee, bence cenazelerin nakli caizdir. Yani Uhud şehitlerinin e, şey, şey, cenazelerini yani cesetlerini e, Harun deşi işte, su geçirirken ki bazı sahabelerin de olduğu bir ortamda doğmuş. Onları nakletmişlerdir. Bu camileri e, altıl bir şekilde bırakmamak gerekirse. Bence cenadeleri tutup bir yere taşımak dair olur, temizlemek istemezse ileride. Şimdi bunu yapmaya kalkarsanız, ha, o zaman fitne olur. Evet, başka? Hocam bu bölümlü saklarla alakalı namaz kullanıyor mu? buna bir sıkıntı var mı? Eee geçen, burada mı yaptık Eyüp'te mi? Saf bahsini burada mı yaptık? Eyüp, iyilerini <gülüyor> Yok. O kaydı istememetten. Yalasın. <gülüyor> bitirmedik değil mi onu? Yok. Bir ders yaptık. Hı? Bir ders yaptık. Bir daha mı yapalım dedin? Yok, bir ders yaptık orman. Bir ders, bitirmedik. Ama onu. hemen hemen. Öyle şey Evet. Öyle işledik. Dinlerseniz. Şimdi kıs, kısaca sorduğun safta biz tek mesele varsa ona cevap verebilirim. Şimdi tek ben başına ben namaz <gülüyor> kılamazsın. Hayır bölünmüş saflardıkları camide bir sürü direkler var. Bunu... Direk arasına saf tutmak yasak. Başka? Sünnet'te selava var mı? Bebekler? Efendim? Şu minarelerden okunan salay mı? Böyle bir şey yok galiba. Peki, şeyle ilgili sordu arkadaşlar. arkadaş cuma ile ilgili sordu da hocam. Ben de ona ilaveten şöyle söyleyeyim. Salah, cuma okurlar. Perşembe cuma akşamları okuyorlar. Cenaze cenaze okuyorlar bizim orlarda. Hz. Osman'ın eee radyanallah'aymış olmuş olduğu o ikinci ezanla ilgili olarak. ikinci ezanın şu anki hükümü nedir? Yani bununla iyi uygulama tatbiki mi Şimdi olmadı. sünnet olan ezan, bir ezan. O da imam minbere çıktığında yani cuma günü hutbe için, minbere çıktığında oturur oturmaz müezzin ezanı okur. Tek ezan bu. Zaten cuma günkü nafileden bahsederken imam minbere çıkana kadar, yani müezzin ezan okuyana kadar, Allah'ın takdir ettiği kadar kılabilirsin diyor. Ee, Hazreti Osman'ın zamanındaki o kadar cemaat çoğalıyormuş ki imam sesini arka taraflara duyuramıyormuş. Ezan duyulmuyormuş. Ve onun için okutuyorlar bunu. Ee, bizde iki ezan var. Manikilerde üç ezan okurlar. Maalesef böyle. Ee, bu ses duyurma gibi bir sorun olmayınca bu da sorun değil artık. Bu da sorun değil. Bunu mu sormuştu çocuk? Yok. Seda'yı sordu. Ha, evet. Ezan meselesi böyle tek ezan okunur. O da imam minbere oturduğu zaman okunur. Hazreti Osman zamanında bu anlatılıyor. Çünkü sesi duyurmak için hatda mübelir dediğimiz hala var. Onu yaparlar. İmam yani eğilip kalkarken tekbir desem semiallahu limen hamd dediğinde mevlidin de onu tekrarlar ta arkalara duyulsun diye. Ekseriyetle imamın söylediği duyulmuyor bazen. Mescid-i Haram'da bugün yapıyorlar ya. Bunun sebebi nedir peki? Tabi orada yaparlar. Mescid-i Nemid'e de yapıyorlar. Tabi. Bunun sebebi ne? Ezanı mı? Hayır hayır bugün. Yani bu bellik dediğiniz zaman tekrarlanmasının sebebi ne olacak? İşte imamın eğilip kalktığını fark edemedikleri için. Tabi. Yani şu anki ses sistemiyle o da artık tabii, ulaştırılıyor tabi şu an. Yo, yine imamın ki pek duyulmuyor eğildiğinde. Eğildiğinde duyulmuyor. Yakasına taksa mikrofonu bu olur. Yani telafi edilebilir dediğin gibi. Evet. Evet. Şimdi bu en son bir şey yapmış olduğu bir video görüntüsü var. Orada diyor ki siz Buhar ve Müslümanist'e diyorsunuz. İşte diyor ki orada Allah Allah e, e, diyor ki, dehre küfretmeyin. Dehre sönmeyin hadis-i şerifte. Hı. Allah diyor, dehrin kendisidir. Siz diyor, bu hadisi nasıl oldu da Resul'ün ağzına yakıştırabildiniz? Diyor. Bu ne gibi olarak var mı Şimdi, onların sahih hadislere karşı e, takındıkları tavır, sahih hadislere, Tümden hadise, sünnete takındıkları tavır kendilerinin yakıştırıp yakıştırmama ölçüsüyle hareket etmedir. Anlatabildim mi? Şimdi eğer birisinin ağzına bu sözü, bu gibi sözleri yakıştıramama, yakıştırmama mantığıyla hareket edersem herkese göre bir kabul ve red ölçüsü çıkar. Ben mesela Mustafa İslamoğlu'nun kabul veret ölçüsünü kabul etme zorunda değilim. Neden? Önce genel ifadesiyle alırsak bizde şahitlik müessesesi dediğimiz bir müessese var. Ee, ceza hukuku dediğimiz hatlar ise bu şahitlik müessesesiyle icra edilir. Doğru mu? Şahitle ispat etti mi bir adamın eli de kesilir kafası da kesilir, dört şahit oldu mu edilir, yani hüküm icra edilir. Doğru mu? Ee, şahitlik müessesesinin işlerliğine baktığın zaman nedir? Adil olması şahidin. İlla şahit olması değil, yani bir işin vuku bulup bulmadığını, bulmadığına dair onu görenleri aradığın gibi, o görenlerde de aranması gereken nitelikler vardır böyle olması gerekiyor. Mesela birisi, birisinin hırsız olduğunu iddia etti. Kadriye getirdi, bu benim malımı çaldı dedi. Bunu söyleyen müddeyi iddia edendir, itham edendir. Bunu ispat, müddeyinin üzerine vaciptir. Yani hırsızlıkla itham edilen bile kendisinin suçsuz olduğunu ispat etme zorunda değil. Ama şu anki hukukta, sen suçsuz olduğunu ispat etmek için çaba harcıyorsun. Tabii şahit getir diyorsun çünkü iddia edilenin de şahitliği kabul edilmez. İki tane şahit getirecek. Hemen kenara çekilir, o şahitlerin şahitle müsait olup olmadıkları araştırılır. Bu nasıl olacak? Bu adamla nerede oturuyor? Falan daha. Nerede namaz kılıyorlar? Burada. Oraya, oraya gidilir, bu adamı tezki eden var mı? Tezkiye edecek insanın bile önceden tezkiye edilmiş birisi olması gerekir. Anlatabildim mi? Yani kerameti kendinden menkul bir şef tipinde düşünülmez bu. Bu adam beş vakit namaz kılıyor mu? Camiye devam ediyor mu? Komşularıyla etrafındaki muameleleri yalan söylüyor mu? komşularına eziyet ediyor mu? Yani adaleti limelime lime edilir sanki. Ee, eskiden bir mıntıkada oturmak, bir yerde oturmak, herkesin birbirini tanıması bu gibi şeyleri daha da kolaylaştırıyor gibi. Sanki şöyle diyelim, caminin imamı ve o mezini, caminin cemaati o toplum üzerinde, ifade biraz yakışık kaçmayacak da, sanki onları fişleyen kimselerdi. Çünkü bu, bu insan nasıl bir insan diye soruluyordu birilerine. Bunun hak şahitlik eğer kanaat bahşederse o adamın eli kesilir diye uygulanır. Hadis-i şeriflere geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir sünnet mecmuası vardır. Yani buna şöyle diyoruz biz. Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'a itaatten Resul-i bahsediyor Resul-i kendisine itaat etmek gibi olduğunu anlatıyor sonunda da Resul-i Allah'ın izniyle olduğunu söylüyor <gülüyor> buradan hareket etmek gerekir onlara göre ee, ve Resul-i Allah'ın izniyle olduğu neden ee, Nisa suresindeki ayeti kerimede Ya ivellezine amanu at'u llaha ve at'u rasule ve ey iman edenler Allah'a itaat edin Resulüne itaat edin sizden olan emir sahiplerine de diyorsun Bunun anlamı ne? Müstakil olarak hem Allah'a itaat edin hem Resulüne itaat edin derken müstakil emir sıgalarıyla geliyor Mesela ben bunu Türkçe aktarırken bir cümlede aynı kelimenin tekrarı abestir kaydesiyle gidersen Allah'a ve Resulüne itaat edin diyemezsin burada. Allah'a itaat edin diye müstakil diyeceksin. Müstakil emir sırasıyla Resulüne Resule itaat edin diye müstakil emir sırasıyla deme zorundasın. Çünkü arkasındakiyle beraber ve ulin emri minkum sizden olan emir sahiplerine de de takısını koyuyorsun onlara da itaat edin diyemiyorsun bunu onlara sizden olan emir sahiplerine de bu neyi gösterir Allah'a itaat mutlaktır Resulüne itaat mutlaktır bunun ikisinden gayrına itaat ise mukayyettir neyle mukayyettir şimdi buradaki itaat Allah'a ve Resulüne isyan olunmadığı şartıyla ancak onlara itaat edebilirsin Şimdi ulil emri i̇bn Abbas'tan geldiği şekliyle ele alırsan, ister umara olarak de, ister ulema olarak da ikisi de doğru anlam. Yani ister idarecilere, ister alimlere, dışarıdan al, ister anaya babaya, ister kocaya, kadının kocasına itaati, bu itaatler mukayyet itaattir, mutlak değildir. Allah a ve Resul'üne İslam olunmadığı müddetçe. Devam eden kısmında ise fe in tanaza'tum fi şey'in ferduhu ila Allah ve'r Resul. İn kuntum tu'minuna billahi ve'l yevmil ahir herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde diyor şimdi. Ne yapın diyor? Allah'a Resul'üne havale edin. Peki Allah ferduhu ila Allah'e bunun anlamı ne? Allah'a havale ee, çakışmadığımız bir yerde ittifak ediyoruz yani. Kur'an'ı kast ediyor değil mi? Şimdi bu kaydıya dikkat edeceksin. Allah'a havale edin'i, nasıl kitabına havale edin anladıysan, ikincisinde de bunu böyle yapacaksın. Peki, ve resulü nasıl anlayacaksın? Burada şöyle bir ayaklarını diretiyorlar. Varmak istemiyorlar. Bunu söyleme zorundalar. Şimdi öbür ittifak ettiğimiz için hemen geçtik. Nasıl bunun Allah'a ifadesinin Kur'an olduğunu anladın diye sorgulayabiliriz. Sorgulayamıyoruz. Aynı anlayışta olduğumuz için. Resulüne havale edin dediğimizde bir dikiliyorlar şimdi. Burada durmak gerekir. Neden? Bunun anlamı. Bizim nezdimizde nez, e, net. Bundan kasıt nedir? Sünnete havale etmedir. Onlar bunu kendi derslerinde o da Allah'a, Kur'an'a havale et anlamını taşır diye bunu anlatmaya çalışıyorlar. Halbuki burada böyle bir anlam yok. Çünkü o sayfanın biraz ilerisinde وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُتَعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ Biz yolladığımız her Resul'e Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye yolladık. Peki Resul'e havale, Kur'an'a havale anlamındaysa, Peki Resul'e itaatte izine ne ihtiyaç var o zaman? Demek ki Allah'tan başka yani Resul'e itaat edildiği için Resul'lere itaat Allah'ın izniyle olmuştur deriz. O zaman biz burada bazen Türkçe bunu Allah'a itaat Resul'e itaat Allah'a itaattir şeklinde düşük cümle kullanamayız. Resul'e itaat Allah'a itaat gibidir diye bunu ifade etme zorundayız. Bu belli ki Kur'an'ın dışında Resul'e itaat edilen şeyler vardır. Ve o da aynen Allah'a itaat etmek gibi Çünkü Allah'ın izniyle O'na itaat edilmesine müsaade edilmiştir Bunu anlatabildim mi? Şimdi o zaman Allah'a itham edeceğiz Bize Gelişi, sünnetin gelişi Sübutu Şüpheliyse Allah bize, bize Sübutu şüphel olan şeye mi ediyor? Bunu anlatabildim mi? O zaman Allah'ı itham etmek gerekiyor. Sübutu kat'i olmayan bir şeye bize havale ediyor demektir. Heh, bunu demeleri, kabulleri mümkün değildir. Biraz ileriye gittiğinde derler ki biz, biz sünneti kabul ediyoruz. Hadis hakkında bizim tereddütlerimiz var diyorlar. Şimdi bu bir kere mantıksız bir cevap olur. Neden? Birisi dese ki ben Kur'an'ı kabul ediyorum ama İçindeki ayetlerle sorunumuz var. Bazı ayetlerle. Ee, bunu diyemezler. Ama diyorlar bak. Mesela ne diyor? Ee, nakil ile akıl taarruz ederse akıl mukaddem nakil müevveldir derler. Bu ne anlama geliyor şimdi? Eğer Kur'an'dan herhangi bir nas aklına yatmazsa o nas tevil edilir. Akıl öne gelir. Bunu daha kötü çirkin diyorlar ama halk anlamadığı için Kur'an'ın lafızlarının sübutu kat'idir. Ama lafızların delalet ettiği mananın sübutu kat'i değildir derler. Bu mutezili bir kaidedir. Temelde bu yatır şimdi onlarda. Devamlı bununla hareket ederek gelirler. Şimdi Kur'an'ı biz muhkem müteşabih diye ikiye ayırırız. Kur'an'la ayırdığı gibi muhkemlerin üzerinde daha çok durulması gerektiğini biliriz. Böyle bir ayrımımız vardır. Bunun dışında bir ayrım yoktur. Şimdi geldiğimizde sünnet hikmet adı altında, Resul'e verilen hikmet adı altında Kur'an-ı Kerim'de devamlı kitapla beraber indirildiği zikredilir. Mesela وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi diyor. Şimdi hikmeti Kur'an'daki genel anlamıyla anlatmaya kalkıyorlar. Biz her insana verilen hikmetten bahsetmiyoruz. Muhammed'e kitapla beraber verilen hikmetten bahsediyoruz şimdi. Onlar bunu ne yapıyorlar? Konuşmalarını biraz dikkat etsen duyarsın. Diyorlar ki, Hikmetli bir kitabı indirdik diyorlar. Yani hikmet burada Kur'an'ın sıfatıymış gibi anlatmaya kalkıyorlar. Halbuki Kur'an'ın sıfatı olsa ve enzelallahu aleyke kitaben hakiman demesi gerekir. O zaman Kur'an'ın hikmeti. Tabii ki Kur'an hikmetli bir kitap ama burada Kur'anla beraber indirilen bir hikmetten bahsediliyor. Hikmeti biz şimdi nedir diyoruz o zaman onlara? bizi tanıyorlarsa işte siz sünnet diyorsunuz diyorlar. Yok biz bir şey demedik buna sen deme zorundasın. Kur'an'la beraber indirilen ne şimdi? Ondan sonra birçok ayet-i kerime var okuduğunda diyor ki وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ min آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحَكْمَةِ Diyor ki ey peygamber hanımları evlerinizde Allah'ın ayetlerinden ne yaptı burada şimdi? Kitabı cüzüyle if ifadelendirdi değil mi? Yani Allah'ın kitabından okunanları demedi ama wa dzkurna <gülüyor> ma yutla fi buyutikuna min ayatillahi walhikma walhikma Allah'ın ayetlerinden, yani kitabın ayetlerinden ve hikmetten okunanlara kulak verin. Demek ki hikmet okunuyormuş. Ondan sonra bunu devam edersin. Kur'an hikmet, Kur'an hikmet diye geliyor şimdi. E, bu gösteriliyor ki yine ayeti kelimeden kerimede e, biz sana zikri indirdik. Onlara indirilenı anlatasın, anlatasın diye. Ya beyan edesin diye. Bu beyan ne anlamı taşıyor? E, kıyamet Suresi'ne baktığında kıyamet ediyor ki la tuhrik bihi keli li ta'cele bi inna aleyna cem'ahu ve kur'ana فاذا قرانا Fettabı Kur'an'a, tüm e inna alena Diyor ki şimdi Cibril Bukhari'deki geçen hadiste vahiy ile gelince Allah Resulü Cibril'in okuyuşuna hemen süratlice tekrarlar ezberleyebilmek için. Buna sebep diyor ki la tuharrik bih lisanika, bir ta bi. Dilini böyle Murat dinliyor musun? Dilini böyle depresştirme yani ezberlemek için. اِنَّ عَلَيْنَا ve وَقُرْآنَ Onu ezberinde toplayıp okunan bir kitap haline getirmek bizim işimiz. فَاِذَا <gülüyor> قَرَعْنَاهُ Biz onu Cibril'in diliyle okuduk mu فَتَّبِعَ <gülüyor> Kur'an'ı sen onun kuşunu takip et diyor. ثُنَّ اِنَّ عَلَيْنَا Sonra onu açıklamak da bizim üzerimize düşer. Ne anlama gelir bu? Demek ki lafızlar önce indiriliyor. Beyanı daha sonra indiriliyor açıklaması biz sana zikri indirdik. Daha önceki indirilen yani lafızları ki bu nahl suresindeki ayet zaten Cabir'den gelen hadisle de böyle açıklanıyor. Bu bir açıklama beyandır şimdi. Ondan sonra geliyorsun Allah Resulü hadis-i şerifte ela inni tul Kur'an al-kitabe ve mislehu ma. ki bana kitap ve bir de onun misli verildi diyor. Bu hadis şimdi Nasıl Allah'ın Resulü'nün ağzına yakıştırırız? Hangi ayet eters? Bana kitap ve bir de misli verildi diyor. Ondan sonra bütün bu iki iki Allah'a itaat, Resul'ne itaatin yani süreci içerisinde geliyor. Yine altı tane sahabeden geldiği üzere, inni tarak dufi kum emreini, lentadilu maktam esetlun bihima kitab Allah'ı ve sünneti. Ben size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı yapıştığınız müteşakkat katiyetle sapıtmasının Allah'ın Kitabı ve Resulünün Sünneti diyor Nebisini Sünneti diyor şimdi. Bu Kur'anın neresine ters hep bahsediyoruz. Ona şimdi sonra oturalım. Hadislerin nakil ve kabulü. Bunlar önce şunu denediler. Sahabe hakkındaki geçenlerde İslam bir sözünde daha çok eskiden bunu yapmıştı ama e, eskiden vakıfta olanlar bilir. Ubeydullah'la benim İstanbul'una gittim ve bir münakaşa yaptım. İki kayıt var. iki kasetlik kayıt var. O zamanlarda aslında Ebu ile ve sahabe hakkında kötü söz ediyorlardı. Önce sahabeyi bir kötü tanıtma. Bu meslek önce bu ümmetin içinde şialarda vardır. Yahudiler bile Musa'nın arkadaşları hakkında bu denli pis laflar etmemişlerdir. Bunu şialar oturtmuştu. Dört sahabe hariç hepsini tekfir eder. Ona sonra Mutezile bunu gündeme getirmiş ondan sonra hanifiler bile mesela biraz daha yavaş geçer ama Ebu Hanife'den veyahut faklı olmayan sahabeden adı salınmaz mantığını yürütmüşlerdir buna. Abdurrahman İbn Yahya el San -San Allah. Sanani Abdurrahman İbni dedi. O değil. Sübulus Selam'ın yani Sübulus Selam adlı kitabının mukaddimesinde bunu yazar ama Davutoğlu Türkçeye tercüme ederken bunu almamıştır. Yani toplum farklı anlayacak havasıyla gittiği içindir. Ebu Hureyre'ye yüklenmişlerdir şimdi. Bunu da Mahmud Ebu Reyye var. Bunu Maren Tam diye birisi onun kitabını tercim etti şimdi. Ebu Hureyre'nin üzerine yoğunlaşınca pek netice alamadılar ama Türkiye'deki çaylaklar şimdi bunu kullanıyor. Ee, diyor ki Ebu Hureyre 3 senelik bir Müslüman yani Hayber senesi Müslüman olmuştur. 3 sene sonra da Allah Resulü vefat etmiştir. Nasıl bu kadar çok hadis nakletti? Ebu Bekir, Ömer, İslam'ın ta başında Müslüman oldular. Onlardan bu kadar nakil yoktu. Şimdi bu mantıklı bir soru karşıdakini ilmi olmayan birisini şaşırtabilir. Doğru ya diyor şimdi. Şimdi bu doğruluğu üzerinde gitsen, Ayşe kimin kızı? Ebu Bekir radıyallahu anh kaç hadisi naklediyor? Ayşe kaç naklediyor? Ayşe Muksurundan radıyallahu anh. Peki Abdullah ibn Ömer kimin oğlu? Ömer'in oğlu Ömer radıyallahu anh kaç hadis naklediyor? Abdullah kaç hadis naklediyor? Abdullah mukserundandır şimdi. Ondan sonra dönüyorsun Ebu Hureyre 5000 bin küsur hadis nakletmiştir. 5000 bin içerisinde Ebu Hureyre kaç tane teferrüt etmiştir? Bu anladın mı teferrüt etme ne demek? Tekil olarak yani. Ha? Tek başına. Ha, ondan başka kim rivayet etmemiştir. dediğimiz. elliyi geçmez biliyor musun? e 5000'i 5500 ezberleyen bu 150 mi yalnız başına aktaramayacaktı. Ha kaldı ki Ebu ile 3 sene doğru ama bu 3 seneyi dolu dolu karın tokluğuna hiç onun yanından ayrılmamıştır. Ve birçok sahabenin de bu mevzuda şahitliği vardı. Ona sonra birisi mesela İhsan Süreyya sırma bu yerde şeyinde bir münakaşamızda ben maviyeden hadis almam dedi. Mavi'nin sorunlarını gündeme getirerek "Sen şimdi üzüm mü yemek istiyorsun bağcı mı dedim. Bana söyle, neden Mavi'den hadise almasın bundan? Söyle bana hangi hadisse ben onu sana bir başka sahabeden getireyim dedim. Ve bunun için biz hadis-i şerifleri ele alırken ne kadar farklı sahabeden geldiyse onları da alma zorundayız biz. Bugün meseleleri halletmek için şimdi bunlar cidden Allah Resulü'nün nispetinde sorun olan bazı nakilleri gündeme getiriyorlar sahir sahi olan hadislerde de tümden şüphelendirmek için yani zihinlere şüphe vermek için adam geliyor bir, bir zaman belki anlattım ee, Belçika'dan tanıdığım Ali Rıza Hoca diye birisi vardı ee, Fevzi Paşa'da giderken ona rastladım işte kucaklaştık mucaklaştık derken hocam neredesin diye ''Gel seni bir yere götüreceğim bugün dedi vaktin varsa.'' Haseki Külliyesine gidip, bu Diyanet'in eğitim merkezi var ya, orada Faruk Hoca diye birisi var, doktormuş, yani ilahiyat doktoru. Oturduk, ''Hocam size madem böyle bir münasebet oldu, bir şey soracağım.'' dedi, buyur. E, dedi ki, ''Bu temim ı rivayet ettiği bir cesah sadisi var.'' dedi. E dedim. ''Yeryüzündeydi, keşfedilmeyen bir yer kalmadı, böyle bir ada da yok, o zaman bu uydurma.'' dedi. E, Temim-i sadece nakletmiş. Çünkü Temim-i Dari Hristiyan ke Müslüman oluyor. Bu. Şimdi dedim hocam önce bir şu mantığı yakala. Bu şekildeki hadis inkarcılığı mutezilenin meşrebi dedim. Sen şimdi bu kafayla gidersen Kur'an'da da inkar etme zorundasın. Nasıl olur dedi. Kur'an'da Seddül Karneyn var mı dedim. Var. Nerede o zaman? Yeryüzünde keşfedilmeyen bir yer kalmadı. Nerede Seddül Karneyn? Bu mantıkla gidemezsin. Kaldı ki sadece temim müdâri nakletmemiştir daha başka yani e, zedbin sabit de o cesaret sabi nakledenlerin içerisinde ha, sadece bir şüphe atmak için yol diyor şimdi buna gelince önce bu rivayetin senedi. zahidler yüzlerce İslam alimi bunu nakletmişse bunların yanında İslam oğlu Irak'ta yeri yoktur. Şükür ölçüleriyle bu adam şahit olur mu olmaz mı diye bir şeye tabi tutsak bu adam şahit olma bile müsait değil. Sen kimsin? Bu hadis hakkında sahi olan hadis hakkında onun söz etmesini düşünmek gerekir. Mesela geçen burada mı Eyüp'ten bilmiyorum. Hani bu işte bizim müslim böyle böyle nakletmiş diye Musa Aleyhisselam ile Adem Aleyhisselam'ın olayını hakkında sen var mıydın burada? Bir hatırlıyorum Şimdi adamlar yarım yarım alıyorlar. Ee, rivayette biz herkesin naklini e, toparla, toplama zorundayız. O metnin bütününü ele almak için. Alıyor şimdi bizde mahfuz değil, mahfuz olan başka metin ol, var dediğimiz bir nakilden, uğursuzluk kadın ev ve binektedir diyor şimdi. Bu olamaz diyor. Şimdi, halbuki bir üstünü okusa, eğer uğursuzluk olsaydı kadın evde ve binekte olurdu diyor. Mahfuz olan bu metindir. Hadis ilminde bilinen bu. Ama bunu alıp orta ortama sürüyor. Sırf insanları şüphe ettirmek için. Ee, bunlar eğer doğru dürüst cidden tereddütleri Allah Resulü'ne nispeti, nispetinde sorun olan rivayetler isem bunu ilk söyleyen hadis evlidir. Kullandıkları terimler bile bizim terimlerimiz. Aklına uyanı alır, alma almama onların meşrebi. Hatta birisi bana dedi ki, İslamoğlu hakkında ne dersen hadisin karşısı dedim. Hocam hadisin karşısı değil, sen bana anlat bakayım hadisin karşısı kim dedim. Kafasına göre istediğini kabul edip reddeden hadisin karşısıdır. Değilse, bu, bu, bu rivayet sayıptır diyen, sahip diyen biziz. bizim selefimiz bunu demiş. Onun için maalesef şu an bu sözler yayılıyor. Hadiste gelmişse biz kabul eder, başka yüzüne ederiz, işi bitiririz. Peki bu hadise istinaden biz allah Teala'nın der diye bir sıfatı nispet edebilir miyiz? Şimdi dediği gibi bırakırız, başka bir izah yok. Burada önce vahye teslimiyeti, ki onlar aklı öne sürüp aklı ilah ediyorlar. Aklın görevi iman mertebesinde, imani bazdaki kullukta fıtri bazdaki kullukta biz ayırırız. Fıtri bazda aklın görevi idraktir. Ama vahiy mevzubahisi olduğu andan itibaren aklın görevi teslimiyettir. Laf etmek değildir. Ne kadar izah edilmiş ise biz onu o kadar kabul ederiz. Bak şimdi bütün onun aktaran, şöyle düşününce o hadisi. Bir, ne kadar hadis salimi kitabına o rivayeti almış, bunu bir alacaksın. Onların bu hadis hakkında söylediği sözlere bakacaksın. Ondan sonra ayrıca kaç tane sahabe bunu nakletmiş buna bakacaksın. Ne demişler? Eğer Allah'tan, Resulü'nden o mevzuda tek bir kelime gelmediyse hiçbirisi tek kelime etmemiştir. Ve biz de etmemiz. Teslimiyet yerine inkar işte bunların esas belası budur. anlayamadığımız bir şeyi inkar etmemiz gerekmiyor vahiy ile sabitse biz ona sadece teslim oluruz. Biz onu Resul'ün ağzına koymadık. Onu Resul'un ağzından duymaya akılları yatmayanların sorunu olur. Ki koymuşsa öyle diyelim. Yüzlerce insanın bu meselede ehli sünnet dediğimiz ilim ehli bu insanların o mevzuda bir nakil müşterekliği icması vardır kendisi kim? Hangi İslami ölçülerle biz onun sözünü ala alabiliriz ki? Şimdi bu salaklar Kur'an bize yeter mantığıyla hareket edip yüzlerce kitap yazdılar. Kur'an yeterse o kitapları yazmaya da ihtiyaç yoktu. Neden o kitabı anlatmaya da ihtiyaç yok? Neden anlatıyorlar? Evet. Başka soru? Ya, ya, ya. 70 bin kişi, Bunlar uğur ve uğursuzluğa inanmazlar, rukya yapmazlar, evet. Birbirimizden dua etmemiz Katiyetle bunun dışına çıkmaz. 72 değil, 70 bin kişi hesapsız ve sorgusuz cennete girecek diyor. Değil, çıkmayız. Hem dua ederiz. Evet. Başka soru? Hocam, soru mesela soruya ve cevap veriş usulümüzle alakalı bir şey söyledim mi? Hı. Mesela siz bize şöyle mi demek istiyorsunuz? Bu tip sorularla karşılaştığınızda? Bu sizin... tip soru doğrudan doğruya geldiğinde cevap verme zorunda olduğunuz, üzerinde durma zorunda olduğunuz bu kısmı değil işte. Ta temele inme zorundasın. Yani illaki Kur'an'ın... Mecbursun buna. Çünkü mevzusun. önceden adam Kur'an yeter diyor. Şimdi ben de derim Kur'an bize yeter. Onlar da diyor. Ee, Ebu Vekir Ömer de diyor. Ayşe de diyor Kur'an bize yeter. Ama ben Kur'an'a baktığımda hep Allah itaat, Resulüne itaat, Allah itaat, Resulüne itaat. İhtilaf ettiğinizde Allah a ve Resulüne havale edin diyor. Ya bak Kur'an bana yetiyor. Onlar Kur'an yeter derken Resulü şöyle, eskiden siz hatırlamazsınız. Cemal vardı şurada şimdi. Nere kayboldu? E, e, Kuran'ın koltuk değneğine ihtiyacı yoktur. Peygamberi bir postacı, müvezi tezviyetinde gören insanlar vardı. Şimdi bu sözleri etmiyorlar tepki gördüğü için. Şimdi hocam ben yani bunları şimdi yakından takip ediyorum. Bilgi alınmada giriyor doğrusu. Efendim? İlgin da giriyor yani. Yakından takip ediyorum ben da. Şimdi siz de biliyorsunuz şimdi yani, adilane bir şekilde yaklaşmak lazımsa bu olaylara. Şimdi biliyorsunuz bir tasdif dönemi vardır. Adilane derken önce bir sahabe hayır, adil. Hayır, ben onunla ilgili olarak Yani tedvin dönemi son tasdif dönemi. Şimdi tasdif döneminde tasdif edilen kitaplara baktınız vakit yani şimdi şöyle bir eleştiride yaklaşıyorlar. Diyorlar ki yani muhaddisler Genelde yani işin hep kısmına yani, rical kısmına bakmışlar. Değil. Rical kısmına bakmışlar. Sen öyle mi düşünüyorsun mesela? Hayır hayır. Sözümü tamamlayın. Heh. Şimdi siz e, taberhaneye bakın, darimeye bakın. Yani öyle hadisler var ki Hı. içerisinde. Şimdi bunlar sonraki dönem değil. Yani bunlar Hicri 4. asırda, 5. asırda tedbir olmuş, toplanmış Doğru. kitaplar. Şimdi bunlara Doğru. baktığınız zaman tamam, tasnif döneminde ait Hı. kitaplar. E, şimdi, bu dönemde yazılan kitaplarda Mevzu hadisleri o adam tutmuş bunlara e, muhaddisler e, bunu kitaplarına almışlar. Şimdi metne metne herhangi bir şekilde bir eleştiri söz konusu değil. Şimdi siz tevhidin Anlamadım tevhidin ruhuna taban zıt, taban taban taban Şimdi bir yerde kal. Önce o kitapları almışları anlat. Müellifler. Evet. Müellifler. Ha. Hadislerine e, kitaplarına mevzu hadisleri koymuşlar. Yani önüne geleni koymuşlar. Ha, muhaddisler Hı. bunu sonradan ayıklamışlar gerçi ama siz baktığınız zaman olayı tasnif dönemine ait olan kitaplarda buluyorsunuz bunları. Evet. Şimdi ben diyorum ki ben diyorum ki muhaddis. Şimdi önce şurada ne demek istediğini anlat bir bana. Hangisini? Yani ondan kitaplarına koyduysa bunların suçu ne mi? Şeklinde. Hayır. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi muhaddisun ilginde meşhur olan bu kimseler, bu kimseler Metin tenkidinle bulunmamışlar. Bunu belki sen müdün mı? Belki sadece rivayet, senet zinciriyle... sen müdün onlar mı diyor? Onlar, onlar diyor. Diyor. diyorlar. Ben de diyorum ki bu olayı bu şekilde naklediyorlar. Yani diyorlar ki rivayet zinciriyle sadece iğdelemişler, metin tenkidine hiç yapmamışlar. Şimdi hadis eğer Şimdi mevzusa... Ee, hadis muhaddisle, senetle uğraşmışlar, metinle uğraşmamışlar diye diyen onlar mı? Hı hı. Sen de dedin ama sen ben ne diyorsun? Ben diyorum ki, ben diyorum ki. Onlardan nakil olarak ben söylüyorum size. He, ben diyorum ki metin olarak metin olarak bu hadislerin tamam mevzu olduğu, tevhidin ruhuna aykırı olduğu, sonraki bu hadisler tarafından irdelenmiş, incelenmiş ama ben o döneme ait bu hadisler neden bunu incelememişler de kendi kitaplarına koymuşlar diye benim kafamda da büyük soru işaretleri var doğrusu. Şimdi şunu bileceksin. Hadisçiler nakledilen her şeyi önce kitaplarına alırlar. Muvafık da olsa, ters de olsa. Fukaha ise kendi kafasına, görüşüne uygun olanı alır kitabını, öbürküne almaz. Bu bir. Tasih, tahkik sonra gündeme gelir. Herkes bunu yeterince yapamamıştır. Kimisi %90 başarmış, %80, %70 böyle gelmiştir. Çünkü o sırada Hadis toplama gayretine gitmişler. Rical üzerinde uğraşma biraz sonra gündeme gelmiştir. Aynı anda herkes görebildiği kadar rical aynı şahitlik müessesesindeki olduğu gibi. Bunu işletmişler. Şimdi hadis usulü hakkında hiçbir şey okudunuz mu? Bir. Şimdi sana sorayım. Şahıs hadis. Metinle mi alakalı, senetlenme mi? Bir, metinle uğraşmışlar. Değil, şahat metinlendir. İki, müdreç. Metinlen mi, senetlen midir? Hayır, önce metindir. Müdreç çünkü metne yapılır. Tedlis dersen ikisi olabilir. Muttarip nedir? Hocam, ikisinde de var mı? Değil. İdradü ve icradü şuyu. Evet. Değil. O şimdi ikisinde var dese sen ona dersin dedim. Bu metinlendir bu. Üç. muhtarip nehlendir? Metinler. Muhallet nehlendir? Metinler. Bunların hepsi metinle alakalıdır. Ama evet. biz önce senedini, isnadını tespit ederiz. Senedi ispat ettikten sonra metin üzerinde durulur. Ve bunu akle, bunu rivayet eden nakleden üzerinde de durarak bir kere metinde durmamışlar söyledi bir yalandır. Bunu böyle düşünmek gerekir. Ondan sonra neden kitaplarını araştırmamışlar derken bunu çalışmayı yapan olmuş. Şimdi Taberani'nin yaşadığı tabaka ile Bukhari'nin yaşadığı tabaka aynı mı? Taberani kitabını, hadislerini, divaiklerini tahkik daha zor bir yapıdır. Birileri mesela BHK'ninkine zor teşebbüs eder, iyice mütemekkin olmadığı müddetçe. Buna hadis ehli, hem usulü hadisiyle, rical hakkındaki ihtimamıyla, sahih ve zayıf ayrımıyla hadis ehli bunu yapmış. Bir, bir, bir, bir bu ortamda bile Şeyh Albani, 100 üzerinde hadisten uğraşmıştır. Bu gündeme gelmiş. Ha. Ama onlar hocam. bunu onlar bunu Hayır, sadece. Şu an biz zayıfıyla sayıyla biz bunları ayet edebiliyoruz. Benim sorum şu. Diyorum ki bunu tehlif eden bu, bu eserin sahipleri. Bunu yani usulü hadis bilgisine sahip olan insanlar bunlar. Yok hepsi değil İlahi. Hepsi nukattan değil. Hocam şimdi çünkü biz ravi ile ben Hincir'i ikinci asırdan bahsetmiyorum. Şimdi hangisinden bahsedersem bak ravi ile muhaddis derken Nokat derken bunlara ayırırız. Nokat başka bir niteliktir. Hatta bir illet, illet mevzuunda bile ona deriz ki, laytali o alaya illa jahabide min alimâi ve Bundan sadece bu sıfattaki olanlar, olan insanlar bunu fark edebiliyor, yakalayabiliyor ve üzerinde çalışabiliyorlar. Ravi başka mesela Tirmizi Rahimoğlu'na nadir muhaddisler içindedir ki raviler hakkında sorup nakleden veyahut İlal hakkında iki tane kitap yazan. Ahmet ibn Hanbel başka bir yapıdadır. Bukhari farklı bir konumda. Bunların hepsi taberani, hufazdan kabul edilir, muhaddistir. Ama tertibine baktığında bile Bukhari'den öbür künlerden farklıdır. Ha, mesela Taberani'nin rica hakkında bir kitabı, kitabı yoktur. Ama konuştuğu bazı raviler vardır tanıdıklarında. Buna şimdi böyle bakman gerekiyor. Şahitlik müessesesi nasıl işliyorsa, yani elli kat daha ince dokuyan hadis rivayeti üzerinde durulmuştur. İster istemez bu böyle. Biz önce senede bakarız, önce onun nispetinin doğru olması gerekir. En azından bir kitabın sahih hadisi bile biz anlatırken el hadisus sahih huve el hadisul musnadul lezi önce müsned olacak. Yani bir rivayet zinciri olmadan, bilinen edebiyat kitaplarında alınmadan biz buna hadis diye bakmıyoruz. İki, muttasıl olması gerekiyor. Kimden? Adalet sahibi, adlı ve dapt sahibi olan, yine aynı adlı ve dapt sahibi olandan nakletmesi gerekiyor. Ve şahıs dolunacak, olmayacak, muallem olmayacak. Yani şahitliği önce bir şahitlik niteliğini tespit etmem başka birisinin. Doğru söylediği sözün yanılma niteliği var mı? Şahitle müsaittir. şahadeti kanaat bahşeder. Ama ona e, hüküm bina etme farklı bir yöntemdedir. Şahitler kanaat bahşetti, adamın elini kestin. Şahitler yanılmış olamaz mı? Yanılır mı? Ha, Şahitler kanaat bahşetmedi, beraat dedin. Cidden o adam hırsız olabilir mi? Yanılma iki tarafta da vardır. Ama e, hadis senet, yani bir hadisi kabul verir, senet ve metin yönüyle bundan daha zor bir konumdadır. Ancak böyle alabiliriz. Onların tenkitlerine baktığında, onlar ne senet ne metin, aklına uyup uymayanla hareket ediyor. Şimdi geliyor, buna Allah Resulü'nün ağzına nasıl yakıştırırsın diyor çocuklar için olan olaylar var ya. Müslüm'de nakledilen mesela kader mevzunda. Bak Kur'an'a, Hızır'la Musa Aleyhisselam'ın olayında, daha o çocuk o suçu işlemeden öldürülüyor. Doğru mu? Bir insan suçu işlemeden bu ceza verilir mi? Allah'ın yaptığına sual edemezsin. Bu ile birçok şey. Adam geliyor şimdi önceden belki duymadığınız için. Mesela bir Miraç hadisini alıyor. Farklı nakilerle gelmiştir. Farklı ifadelerle. Bu zaten doğrudan doğru dediğiniz gibi vahiy olsa da, vahiy olsa tüm gelmesi gerekir. Sen bana Kur'an'da meleklerin, Adem'in yaratılması, meleklerin secde etmesi bu olayı tek yerde gösterebilir misin bütüncül? Kur'an'da 14 yere dağıtılmıştır, farklı. O zaman bu mantıkla Kur'an'da inkar etme zorundasın. Ki zaten normal hadis inkarcılığının sonu, Kur'an inkarcılığında biter. Eğer İslamoğlu'nun kendisini tercüme etti, işte benim elimden çıksın, erke okusun diye. Kolzehir'in tefsir hakkındaki sözüne bak. Hep bunların içeriğidir. Kur'an istedikleri kadar oynayabilecekleri bir ham madde niteliği ile ele alınıyor. Eğer Bakara'nın başındaki ayetleri okumuş olsaydı, Adem'in sözüne haklı bulunurdu. Adem daha yaratılmadan evvel dünyada yaratılacağı söyleniyor mu ayette? E nasıl itham eder bu adam bunu okumadı mı? Kaldı ki Adem orada yani suçuna özür bulmuyor. Buluyor mu suçuna özür? Sen beni diyor benim günahımla mı ayıplıyorsun demiyor. Benim hakkımda takdir edilen yani cennetten çıkarılma olayına mı ayıplıyorsun diyor. Halbuki Araf suresinde yani zulmet, kendi nefislerine zulmettiklerini, günah işlediklerini itiraf ediyor. Affedilmesini istiyor. Bunu okusa anlamada bir zorluk çekmeyecekler. Buhari'de tenkilde dilanatısı var mı hocam? Efendim? Buhari'de tenkilde dilanatısı var mı? Ee, Buhari'nin üzerine, 360'ın üzerinde eser yazılmıştır. Tenkit? Üzerinde. 360'un üzerinde, Tarih ni ile tenkit etmiş, herkes bir kafa vurmuş, kafası geri tepmiş, doğru. Yani Bukhari, bu kitap sahih dedi de, bu ümmet aptalca Bukhari'yi sahih mi kabul etti? İbn-i da sahih dedi kitabına. Bukhari'nin kaideleriyle baksan meseleyen, Nese'yi Bukhari'den daha katı kaidelerle yaklaşmıştır, müjdebaya. Nesey bile bir hadis kitabı tek mecmuayken Sünenül Kubra'dan Müciteba dediği kitabı süzmüştür. O bile başarısı bir yere kadar olmuştur tümden. O zamanda. Ki o zamanda bir kitaba sahip olmanın zorluğu belliydi. Eğer bu ölçülerle düşünecek olursak İslamoğlu hiçbir sözü alırmayacak insan. Eş evet. Başka? Hocam, İbn-i Aker Nuhbede idraç şimdi diyor ki, ''Mâ guyyyira siyâf ev udhile fîmettihî mâ aleyhse bilâ faslî'' Yani idraç, <gülüyor> i̇draç sadece öyle gelmez. İdraç, yapıyor, heh, şimdi İbn Acar, ha, şimdi i̇bn Hacer eğer müdreç, idraç dediğim şeyi anlamak istersen hepsine birden bakacaksın. Hı. Bazıları tutar mesela bu, belki son zamanlarda bu olmuştu, Şaz'ı tarif ederken Muhalefetü'l fiqat ile men minhu Bunu senette muhalefet olarak anlıyorlar. Bu senette muhalefet değildir. Bir kişi rivayet etmiş. Beş kişi rivayet etmiş. Farkı yoktur. Bu nedir sadece? Muhalefet metinde. Müsbet ve menfi olarak da gelmemesi gerekir. Müsbet ve menfi... Neye, neye girdik buna şimdi burada? İdraç. Hayır. Çok neden girdik ki? Şarjı. Şarjı. Yok. Toplumun anlayacağı bir şey değil. Evet. Buyurun. Başka soru? Hocam ilim sünnet midir? Hı? İlim sünnet mi? Ne? İlim. Yani öğrenmek sünnet. Fardır farz mıdır? ha e Peki bunu neye dayanarak, hani kime güvenerek bunu öğrenmeyeceğim? Kur'an'ı öğreneceğim. Çünkü ilim deyince Kur'an, sünnet bilmiyordumdur. Kur'an'ı da bilenden öğreneceğim, sünneti de bilenden öğreneceğim. İşte onu ayırmak. Şimdi de sen bir meslek öğrenmeye gideceğim dersen herhalde o mesleği bilene gidiyor bulun yani tabii. Seninlerden mesela. O zaman <gülüyor> senin de senin de alim olman gerekiyor. <gülüyor> Yattık. O zaman kimin daha iyi, kimin bildiğini bilemeyeceğine göre de okumayacaksın. En selamet bu. Evet. Başka soru var mı? soru daha açık sınır aştı. Hah. Bazen metin tenkidinde de mesela rivayet yollarının sayı olmasına rağmen ala nımaiyette tersdir diye bazen tenkitler oluyor. Az önce mesela Buhari'den bir hadis söyledim. Uğursuzluk kadın ev binekte diyor. Bu mahfuz değildir. Mahfuz olanıdır. Bak bu da bir babdır hadisinde. Bu da metinle alakalı. Ömer geliyor, radıyallahu anh'u, e, Mert'a için ehlinin ağlaması azap eder. Ondan sonra Ayşe validemi diyor ki Allah rahmet etsin Ömer buna sonradan geldi bu sohbete. Çünkü Ömer komşusuyla nöbetleşe ders iştirak eder. Bir gün birisi deve gütermiş, öbür gitmeyen iştirak eder. Akşam gelince onu anlatırmış. Ayşe Validemiz, yani Ayşe Validemizin değil istidrak yapanlardan birisi Ayşe Validemiz. Buna istidrak yani unutulan, yakalanmayan yerlerin eklenmesi. Onun için de sohbetin başında biz bütün hadis külliyatına saygılma zorundayız. Yani bir yani müdreci bile yakalamak diyelim ki hadis Medine'den çıkıyor. Medine'de kalmış bir sahabeden bir bakmışın hadis Yemen'e gitmiş, birisi vasıtasıyla birisi Şam'a götürmüş, birisi de Iraka götürmüş bir yere. Bakıyorsun bu rivayet Şam, Mek Mekke'de e, e, Yemen'de aynı, Şam'da da aynı. Bir bakmışın küfeye giden de sonda farklı bir lafız var. Ha bunu küferler koymuştur diyor. Ve bu da tespit ediliyor. Ve ekseriyette de zaten görünen e, şekli. Ee, müdreş dediğimiz şey, ekseriyetle senedin metnin sonlarına konur. Veyahut da ortada bir kelimenin anlamı şeklinde konmuş olabilir. Çünkü bunların hepsi bununla alakalıdır. Mesela bir, bir bazen, bazı Efendim? Şu anki bazılarını Şeyh Albani'nin herhangi yani, bir şu anki ilim ehli İbn Kayyim'in bazı mevzu hakkında istare böyle olmadığını kanıtlıyor ve öyle iddia ediyor. Şimdi bunu İbn Kayyim burada bunu bir de tenkit etti. Ben aslında bugün mevzularda siz sadece şu soruyu sorun. Ee, mesela hadisçiler diyor. Birisi bir hadise sahih demiş, bir hadise zayıf demiş diyor. Kendi aralarında bile diyor. Anlaşamamışlar diyor. Bu söz bu şekliyle doğru, ama bilmediği için bunu yanlış yerde kullanıyor. Az önce dediğim gibi Enes'in diyelim ki Medine'de bir meclisi vardı. 10 tane talebesi var, Enes'ten hadis alıyor, birisi Yemenli, Yemen'e gidiyor, birisi Şam'ı, Şam'a gidiyor, birisi Irak'a, birisi Mağur'a, o nehre gidiyor. Hadis bir yerden alınıp gidiyor. Diyelim ki Yemen'e giden hadisi, Yemenli Raviler yoluyla Abdurrazzak'a ulaşıyor. Birisi tutuyor Şam'da, Evzari'ye ulaşıyor. Birisi Mağur'a ön evde, Bağdat'ta bir başkasına ulaşıyor. Bakıyorsun şimdi sen Abdurrazzak ona, o gelen rivayet silsilesine bakıp orada bir abinin birisinin zayıflığına sebep bu rivayet zayıf diyor. Ha, onun için hadiseyli bir rivayet için önce isnadı zayıftır, katiyetten hadis zayıf hükmünü kullanmaz. Bunun isnadı zayıf. Bakıyorsun Şam'a giden, o yolla giden de bir sorun yok evzaya. E, Sikar abilerle ulaşmış ve sahiptir demiş. Bu rivayet sahiptir der. Bu ihtilaf değildir. O rivayetin o İbn e kadar ulaşma şeklindeki sorundur. İbn-i Kayyım'ın zamanında kaç kitap, ne kadar kitap vardı, ne kadar araştırıydı. Hatta İbn-i Teymiye'de bu, i̇bn Kayyım'da değil, İbn-i görünen bir şey, ekseriyetle bu var. Bu mevzuda sükut etmiştir, onun senedi hakkında bir şey bilmediği için. Sormak istediğim şu şey hadisin metninde bir tenkit oluyor. Diğer Bunu muşahhaslaştırmadan bir şey demek mümkün değil. Genel olarak anlatırım. Bu okuyanın kafasında mesela hadisin birine bakıyor. Uğursuzluk kadın erkek evde diyor. Ama böyle değil bu. Olsaydı ifadesi düşmüş çünkü mahfuz olan o. Mesela sünnet inkacılığı da şu an ona benzer bir tavır sergileyerek bu diyor kulandaki şu ayete ters. Bu hadislerde de buna benzer falan hadis falan hadise tersdir. O yüzden onu tenkit ediyoruz. Buradaki bizim yapmamız gereken şey. az önceden be Az önceden <gülüyor> beri onu anlatıyorum. Resul'ün ona nispeti sahih olan bir rivayetin Kur'an'a tersliği yoktur. Mesela bunu Türkiye'de ilk zamanlar iktibat dergisinin sahibi Ercümen Tüzkan gündeme getirirdi. Bu mantık böyle işlerdi. Bir gün iktibasa bir baktım. Cem hadislerinden bahsediyor. Aradım. Ercüment Bey orada mı dedim, yok dedi, E bu Sait aradı deyin dedim, bir dahakine tuttum aradım, oradaymış. Derginizde şöyle bir yazı okudum dedim, Cem hadislerinden bahsediyor, kabul ettiğinizden mi, inkar ettiğinizden mi dedim. Bundan sonraki sayınızda okusun dedi, şimdi deyin çünkü o zaman sizi göremeyebilirim demedi. E, i̇kinci sayıda çıkmış, tabi ondan sonraki sayıda kabul ettiklerini söylüyor dedim sizin mantığınızda bu cem hadisleri Kur'an'a zıt dedim. Nasıl dedi? Allah diyor inne salate kanet alel mu'minine kitaben huccet diyor. Tamam nasıl alıyorsun bu sefer? Ha, işinize gelen alıyorsunuz, değil mi? Çünkü cem etmek daha hoş bir şey. Şimdi Kur'an'a ters bizim kafamıza mı ters düşüyor cidden Kur'an'a mı? Çünkü yani sünnet Kur'an'ın açıklaması, beyanı. Bunlar kafalarına göre, önce kafalarına ters düşüyorlar sonra Kuran'a ters düştüğünü zannettikleri bir şeyi malzeme olarak, ham madde olarak kullanıyorlar. İşte bunun ölçüsü ne olur? Muaddisler de aynı şey, muaddisler üzerine... Yok, muaddislerin böyle bir mantığı yok, kafasına yatmayan diye. Mesela desen desen... Evet. Onlarla karşılaştığınız sorunları veya bu işi okuma çalışın, öyle yakalayın. Çünkü e, geçmişte bile sahabeye bakın. E, Birçok mesele hakkında Kur'an'da hadisi zikredip gelip geçmişlerdir. Sorun çıkarmamışlardır. Adamlar, şimdi siz bir şüpheyi mesela izah ediyorsunuz bilgi ediniyorsunuz. Tamam bu böyledir. Başka bir şey geliyor. Adam öyle bir şüphe tohumu atıyor ki. Yani bir şüpheden on tane şüphe çıkartıyor adam. Yani şimdi öyle bir şey bunu, çıkartıyor ki. Öyle şüphe i, bunu şimdi iman bahsinde şöyledik var. Küfür yakine mebni değildir. Bunu anladınız mı? Ne demek? <gülüyor> şüphe yakın üzerine kurulmaz. Küfür üzerine yakine mebni şey, değildir. Müfür. Evet. Anlatabildim mi? Ama iman, ispat, itminan ve yakine mevnidir. Küfür ve uzantıları ne olursa olsun devamlı şüphe ve tereddütle yaklaşır insana. En üstünden en aşağısına kadar şüpheyle gelir. Bunu def etmenin yolu da az önce Mehmet dedi ya, sen bir soru sordun ben tabaşa döndüm. Şimdi Kur'an bize yeter dediğinde, Kur'an cidden yeter oraya dönme zorundasın. Bir kere bu adamlar sünnetin sübutunda sorunları var. Kur'an'ın dışında bir şey kabul etmiyor. Biraz daha ileri gittiğinde sünnet deyince Allah'ın kanunları, düzeni şeklinde sünneti ele alarak geliyor. Ee, bizimkilerin yanlış tariflerinden de tabii geçmişte geliyor şimdi bizimkiler sünneti farzın dışında Kur'an'ın dışında bir emir olarak yapsan da olur, yapmasan da olur. Halbuki Kur'an sünnet, dinin kaynağı, farzın da sünneti nafile karşılığı kullandıysan onun da. Diyelim ki öğle namazı kaç rekat? Farzını ediyorum 4 rekat. Şimdi Kur'an'da yok mu? O zaman 4 rekat kılmak sünnet. Demen gerekir o mantıkla. Sünnet, Kur'an dinin kaynağıdır. Bir ah, ahkamül meratik dediğimiz bir hüküm mertebesi değil önce. Mesela bu bir yanlış tarif. Mesela bizimkiler diyelim öyle tarifte. Şimdi biz Sünnet'i tarif ederken vahiy olarak Kur'an nasıl tarif edilir? Kur'anın vahiy oluşu geçmişte. Kur'an nasıl bir vahiy ilker? Metluf. Metluf denir. Vahiy metluf denilir. Sünnet'e ne deriz? Vahiy. Vahiy. Gayr metluf denilir. Neden şimdi? Buna deriz ki biz Kur'an'ın lafızları da manası da ilahi, sünnetin ise sadece manası, lafızlar ise geliriz. Şimdi Resul'dan gelene lafzi deriz sözlü ama fiiline gelince fiilin lafızları sahabedendir. Çünkü Resul'ü şöyle yaparken gördük, böyle yaparken gördük diyor. Doğrudan doğru Resul'a ait lafısa o öyle gelir. Onun değiştirilmesine bile müsaade edilmemiştir. Bukhari'ye bakın. Tarihat bahsinde Nebi ile Resul'ü değiştirmemiştir. Allah Resulü Nebi demiştir. Öyle bırakmıştır. Şimdi bu süreci yakaladığın zaman e, vahyi biz bazı yanlış tariflerle diyelim ki sünneti tarif et bakayım İlker. Ne derler? Bir. Yani, yani, tanımlar var. Hadis Bak şimdi, bir, lafzı gelen, iki, fiili gelen, üç ne? Ne demek bu? Onaylanmış. Bu sünnet mi şimdi? Bak şimdi nakredilen bir şey var. Bu ne şimdi? Takrirle tasvibi nedir? Allah Resulü'nün yanında bir şey yapılmış, ona karşı çıkmamış. Bu ne? Bu nedir? Aslen Kur'an'da sünnette olan bir şeye ters düşmemiştir. Buna örf, adet bunları karış, e, sokarız. Kur'an Sünnete ters düşmedi müddetçe onları yapabilirsin deriz. Ama bu sünnet değildir bak şimdi. Mesela birisi geliyor Allah Resulü sarık takmış diyor. Bir adetin yapılan bir şey, toplumda olan bir şeyin sünnet olması için o mevzu hakkında Resul'den bir söz gelmesi gerekir. Diyelim ki Tuvalete gitmek, farz mı sünnet mi? Fıtri. Fıtri bir ihtiyaç. Ama tuvalete giderken sol ayakla girme, dua etme, istincayı solla yapma, istibrayı solla yapma, su kullanma, taş, bak bunlar sünnettir. O zaman ta'abüdü dediğimiz bir şey çıkarken de adabına. Ama sen defacete sünnet farz diyemezsin. Peki, sarık sünnet midir? Mekkeliler sarıp sarmıştır müşrikler. Allah Resulü de sarmıştır. Sarın sünnet olması için bir lafı sakalı. Müşrikler de koyuyordu Müslümanlar ama sakal hakkında nas geliyor. E Allah Resulü sözü geliyor. Onu sünnet yapan. Şimdi geçmişte adam deveye binmeyi de sünnet diye düşünmüş. Bu geçmişteki toplumda hasreten bunların nakliyle gelen şeylerde birçok kargaşa olmuştur. Takrir ve tasvir hala işleyen bir amel biliyor musun? Biz bazı şeyleri ismen bize geldiğinde onu Kur'an'a, sünnete ters düşüp düşmediğine bakarız. Ters düşmüyorsa kendi haline dir deriz. Anlatabildim mi? Haram ve helalde asıl olan eşyada ibahadir deriz. Onun tahrimine dair katli bir nas gelmedikçe bunu ara kabul etmeyiz. Bu bir nevi ne biliyor musun? Devamlı bununla karşılaştırma. Bunun için sahabenin bazı amellerini anlamışlardır bazı ileriyi görmeyenler. Bakıyoruz Kur'an Sünnete, ben şimdi sigorta haram mı helal mıdır desem, sigorta adı var mı bizim fıkıh kitaplarımızda yok. Geçmişte bilinmiyor. Biz muamelesine bakarız. Kur'an ve sünneti neresi ters düşüyor? Daha sabit olan bürükme, ha budur işte tasvip veyahut takrir dediğimiz şey. Ha düştüğü yerde biz durdururuz bak burası ters düşüyor. Bu Müslüman, e, insanların malını batıl yolda yemektir. Burada faiz karışıyor, burada şu karışıyor, burada hile vardır, algatma vardır. Bu hükümlerle biz hareket ederiz. Şimdi bu da diyelim ki, e, düşünsen şimdi, e, Cübbeli ile Abdülaziz Bayındır'ın, Cübbeli şeyhim de bilir, kalptekini diyor, Abdülaziz Bayındır, Allah da bilmez bunu diyor. İşte birisi, ikisi de guluvdadır, birisi ifratta, birisi tefrittedir. Biz bunun ortasında kalma zorundayız. Ve şüpheleri de dediğin gibi bir şüpheyle geliyor. İman, ispata, itminana yakine mevnidir. Küfür yakine değildir, devamlı teşvir. O adamların bu denli sorularına cevap verme yerine cevap vereceğiniz yer orası değil. Ta başa dönme zorundasınız şimdi siz. Şimdi, Kur'an bize yeter deyince durduracaksın, alacaksın bu tam, Muhammed Tan duanı da Abdurrahman getirdiğinde gelin buraya dedim anlat bakayım bana namazı şimdi dedim tek cevap verdikleri şey namaz örf olarak gelmiştir biliniyor herkes tarafından herhalde örf dersek Yahudi Hristiyanlar da bilmeli değil mi? onlarda da namaz varmış ama şu an Yahudi ve Hristiyanlarda namaz diye bir ibadet yok sadece Yahudilerde oturmak yani oturuş var Arada sırada da secdeye giderler. Secde bir nerede kalıyor? Çinliler, Budistler mabede giderlerken 150 metre geride başlayıp hem de yüzü koyun yata yata secde de giderler. Onun dışında bu taşınmamıştır. Kur'an'ı anlat, üstün e, namazı anlatmaları gerekir. Çünkü Resul benim kıldığım gibi kılın demiştir. Onun bunun kıldığı gibi değil. Zekat anlatmaları gerekir, hac anlatmaları gerekir. Çünkü hac menseklerini benden alın bu seneden sonra hac yapıp yapmayacağımı bilmiyorum diyor. E, o şüpheden yani cevap verirsen onu e, yani susturan bir cevap vermiş bile olsan, ertesi günü başka bir şeyle gelir. Düşün bunların Mengüşoğlu var, öğle etinin haram olduğunu yeme meselesinde. Tabii bir şey çıktı, ben buna dedim ki, peki sen bal, e, besmele çekilmeden, Kur'an'da yok ters düşüyor falan deyince, dedim sen balık eti yiyor musun dedim, yiyorum dedi. E, bu öyle eti dedim, sen hadisi de alamazsın, Kur'an'a ters düşüyor, ölümün etini aram kılmış dedim. Durdu durdu, yanında bir gün bundan sonra zaman ben de balık da yemem dedi bak. Cevabı böyle oldu. Tabii. Cevabı da öyle oluyor. Halbuki denizin ölüsünü elal kılmıştır. Hadis bizim işimizi bitiriyor. Ve düşünün şiha'lar, balığı bile besmeleyle öldürmenin gerektiğini şey yaparlar. Şey, Hocam bir de bir şey değiller yani. Mert değiller. Namaz örfü de diyor adam bak mert. Ama bakıyorsun Abdülaziz Bayındır gibi tiplere sünnetten delilleriyle anlatıyor Tabi. İşine geldiği zaman onlar için namaz pek uğraşılacak bir ibadet değil. Ona sebep geçiyorlar. Ama İstamoğlu'na gelince adam bir bakmışım bir gün. Yani selefilik karış her şey var. Ya Kızılbaşlık da var, tasavvuf da, tasavvuf da var, şialık da var. Hepsi var onda. Musteşlik de var. Hepsi var. <gülüyor> <gülüyor> evet geç kalıyoruz bu sumustuktan mı çocukla erkekçe soruyor ha Tamam